Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm Desteği için Açık Radyo Ozan Akgül'e teşekkür ederiz. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bir fotomuze programında daha karşı karşıyayız. Bizleri Fotomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bugün Abdülhamit arşivlerini konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Fotoğraf camiasının en saygın isimlerinden Kamil Frat bizlerle. Kendisi benim için iki kat değerli çünkü aynı zamanda benim hocam. Canım hocam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkürler Kırmadınız ben teşekkür ediyorum ee, Bugün Abdülhamit arşivlerini konuşacağız ee, 911 albüm ve 36 binden fazla fotoğraftan söz ediyoruz ee, Bu albümler Abdülhamit'in merakı ve ilgisi sayesinde oluştu Onun içine kapanık yapısının bir mahsulü bu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 Ee, dünyada olup biteni gözlemlemeye çalışıyor. Dolayısıyla da e, aslında 19. yüzyılda bugünün insanı gibi davranıyor. Bugünün insanı da e, imajlardan dünyayı tanımlıyor. Ona gönderilen ya da kendi çektiği imajlar üzerinden dünyayı tanırken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 Orta Anadolu'nun tam yeri belli değil ama Orta Anadolu olduğu tahmin ediyorum. Köpek besleyici insanlar var. Yüzlerce köpeğin ortasında bir adamın fotoğrafı var. Ha. Müthiş yani. Dolayısıyla çok farklı temalarda fotoğraflar bu koleksiyonda yer alıyor. Çok zengin. Çok zengin. Şimdi Abdülhamid arşivlerinden yararlanmayan araştırmacı yok gibi. Ve buradan seçilmiş fotoğraflarla da pek çok kitap...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 Efendim farklı bir dil söz konusu mu? Nasıl Şimdi, karşılandı? E, yani e, çok beğenildi e, diyebilirim. Şunun için beğenildi. En azından bu arşivin e, biz biliyorduk ama dünya çok fazla bilmiyordu. <gülüyor> e, o yüzden bir farkındalık oluşturuldu. Yani Fransa'da e, Osmanlı Araştırmaları Merkezi bizle...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 ilişki oluşturuyor. Yani sıradan insanlarda bir ilişki oluşturuyor ki bu daha da e, keyifli diye düşünüyorum. Hı hı. Bu okumalar e, aslında çoğu yerde çok ilgi gördü. Şunun için bir dış göz olarak biz bu meseleye baktık. Siyasetin dışında. E, siyasetin dışında. Yani e, fotoğrafların içinden işte İngiltere'de Viktoryan tarzı bir bahçenin ortasında bir 19. yüzyıl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 ...Rus edebiyatından, şiirinden, resminden çok e, Beslendiğimiz. e, beslendiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla oralarda da iyi karşılıklar buldu diye düşünüyorum. Harika. Ee, gene burada araştırmalarımda en çok hediye edilen... ...yani hem bizim ettiğimiz hem de hediye gelen ülkelerin başında Amerika var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 ...çok yeteri kadar... ...bir bilgiye sahip değiliz. Öyle mi? Yani hmm. hani şu tarihte alındı... ...satın alındı, hediye edildi... ...vesaire gibi... Hmm. ...bir indekse... ...yani çok sınırlı... Sayı, ...anlamda... ...sahibiz. Ama şu bir gerçek ki... ...Sultan Abdülhamid... ...kendine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 sürekli problem yaşıyorsunuz. Yani 19. yüzyıl bir problemler yüzyılı aynı zamanda. Diğer taraftan İngiltere'nin coğrafyası, kültürü nasıl? Sanayi Merak ediyor, Sanayisi mi? nasıl? Hı. Yani ben ilginç bir tespitim var. Bütün bu çalışmalar sırasında. Abdülhamit şehzadeyken bir yurt dışı gezisine katılıyor. Herkesin bildiği.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 çalışıyorum ee, sonra Avusturya e, Hindistan var e, ondan sonrası artık bakacağız şey <gülüyor> e, sponsorlara bağlı belki de e, ve şeylere tabii ama çok o, çok yararlı çalışmalar olduğuna şüphe yok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 Ee, Rusya Devlet Arşivleri binası çok e, yeni yapılmış güzel bir bina. Orada bunun sergisini açtık. Aslında e, amaç tabii bu e, koleksiyon üzerinden yeni bir e, ilişki oluşturabilmek. Hı hı. Yani e, oradaki mesela biz e, Sankt Petersburg'a gittiğimizde e, benim hiç görmediğim Türkiye fotoğraflarını gösterdiler bize. Ha. Onların çok. ellerinde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 Anlattığımız bir şey değil, çok e, uluslararası e, bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Harika. Sizin e, çalışmalarınızla da birleşince, zaten onu da küratörlüğünü siz yapmıştınız. Yani mi? danışmanlığını yaptım, e, elden geldiğince e, destek olmaya çalıştım. E, yani üçü birden sergi, kitap gerçekten e, hedefe ulaşmış diye düşünüyorum. Hocam bir de e, son olarak... Zamanımız kısıtlandı ama 2-3 dakika içinde şuna da bir cevap bulabilir miyiz? Kitaplarda çok güzel fotoğraflar. Bir kısmı silik ama birçoğunda da detaylar çok hoş. Ne, ne durumda? Şimdi, şimdi arşiv. E, arşiv tabii şu anda iyi korunuyor. Yani iklimlendirilmiş bir ortamda korunuyor ama e, 130 e, yıl yakın bir geçmiş zamanı var. Bazı fotoğraflar iyi prosesden geçirilmediği için çok bozulmaya uğramış. Artı şöyle bir problem var. Bunlar bir yüzeye yapıştırılmış. Yani albümlerde bir kartonlara mi? yapıştırıldığı için sayfalara <gülüyor> yapıştırıldığı için orada kullanılan yapıştırıcılar vesaireler bir dünya problem yaratmış. Biz onları mümkün olduğunca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 Programımız burada sona erdi. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ozan Akgül'e teşekkür ederiz. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm